Okumak zekayı açmanın en önemli yolunun okumak olduğunu düşünürüm ben. Yani insan daha zeki hale gelir çok okuyan insan. Ee, evet hocam doğrusu mu? yani akıl kullanmak akıl çok önemli. Ee, kazanmak ve rehbi olayı var yani evet. Size katılıyorum hocam. Selamünaleyküm. Ayşe Hocam cevap verir misin bizim sorumuza Senin bu not tutabilme meleken doğuştan mı Allah mı verdi yoksa sonradan çalışarak mı geliştirdin Her ikisi He, Peki sen, sen bu dediğini kabul ediyor musun her ikisi olduğunu Yani doğduğun gün senden böyle bir not tutmanı isteseydik tutabilir miydin veya 5 sene önce Veya 10 sene önce her neyse <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, Ben Şunu diyorum eğer Vehbi dersek e, Kesinlikle Tembelliğin öne açılmış olur Hiç kimse bu iş için uğra Uğraşmaz Ali hocam düştü Zamanında nasıl Nasıl bir kaç astır, istihhat kapısı kapanmıştır artık. On üzerinde de ee, aynı şeyi yapmış oluruz. Madem ki vebidiz, istihhat kapısını kapatın. de gelirse zaten kendini bilir deriz. O zaman elbere devam deriz. Evet derse geçelim artık. Sayfa 143'te kaldık arkadaşlar. Nasih ve mensuhun diğer çeşitleri. Yazıcılar hazır mı? Okuyucular da hazır. Peki dinleyiciler hazır mı? Herkes hazırsa geçiyoruz dedi. Muhammed bin İsmail bin Ebi Fudayk bize İbni Ebi Zed el-Makburi Abdurrahman bin Ebi Said vasıtasıyla Ebu Said el-Hudri'nin şöyle dediğine haber verdi. Hendek savaşı sırasında namaza vakit bulamadık. Nihayet akşamdan sonra gece biraz ilerledi nihayet düşmandan kurtulduk nitekim savaşta Allah'ın yardımı müminlere yetti Allah güçlü ve yücedir ayeti buna işaret etmektedir Hazreti Peygamber Bilal'i çağırıp emir verdi O da öğle namazı için kamet getirdi Hazreti Peygamber vaktinde kılar gibi öğle namazını güzelce kıldı sonra Bilal ikindi namazı için kamet getirdi Hazreti Peygamber onu da aynı şekilde kıldı Sonra akşam namazı için Bilal kamet getirdi. Hazreti Peygamber onu da öylece aldı. Sonra Bilal yatsı namazı için kamet getirdi. Hazreti Peygamber yine aynı şekilde onu da kıldı. Bu korku namazı salat-ı ile ilgili yaya yaya olun, bineklerde olun ayetini Allah indirmeden önce idi. Şafii der ki Ebu Said el-Hudri Hazreti Peygamberin namazları bu tarzda kılışının Hendek Savaşı yılında olduğunu nakledince anladık ki Hazreti Peygamber korku namazını ancak o savaştan sonra kılmıştır. Çünkü Ebu Said el-Hudri bu savaşa katılmamıştı. Sözünü ettiği namazların vakti genellikle çıkmıştı ve o bunun korku namazıyla ilgili ayet nazil olmadan önce vuku bulduğunu da anlatmıştır. Şafii der ki korku namazı Hazarda vaktinden, seferde ise namazları cem etme vaktinden sonraya bırakılmaz. Bir korku veya başka bir sebep bulunsa bile ancak Hadreti Peygamber nasıl kıldıysa öyle kılarız. Korku namazında bizim benimsediğimiz delil şudur. Malik bin Enes bize Yedik bin Ruman, Salih bin Havvat vasıtasıyla Zatur Rika savaşında Hazreti Peygamberle korku namazı kılanlardan şöyle haber verdi. Müslümanların bir kısmı Hazreti Peygamberle saf tuttu. Bir kısmı da düşmana karşı durdu. Hazreti Peygamber kendisine uyanlarla bir rekat kıldı. Sonra ayakta bekledi. Ona uyanlar namazı kendi başlarına tamamlayıp düşmanın karşısına geçerek saf tuttular. Diğer kısım geldi ve Hazreti Peygamberle birlikte ikinci rekatı kıldı. Sonra Hazreti Peygamber oturduğu yerde bekledi ve ona uyanlar kendi başlarına namazlarını tamamladılar sonra Hazreti Peygamber ile birlikte selam verdiler bize Abdullah bin Ömer bin Hafstan işiten bazı kimseler onun kardeşi Ubeydullah bin Ömer, Katın bin Muhammed, Salih bin Havvat bin Ciberi ve babası vasıtasıyla aynı şeylere haber verdi Şafii der ki Hazreti Peygamber'in korku namazının malik bin sivetleri Mağburede 55 rakamda daha uyardılar. Biz bu niyetle bilin belirerek bu korelerde biz maharet ve eli sürekli hazır bu dikkat et. Halitler bir alıyoruz. Bu alıp atılan maharet elverişli kablosu bu cins halamı kaderin kol dereleriyle insan yapma kadının her tarafında her ayda kanalımız sopa iki masum içi kim canı çıkana kadar uygulanan bir cezadır. Bu ceza bazen suçlu bir taşlıyor bazen de bin ve daha fazla taşlıyor. Yani rejimdeki belli bir sayı olmadığı gibi kişinin canı da ikiye bölünmez. Dolayısıyla rejim canının yarısında uygulanmaz. Nur suresindeki zina eden kadın ve erkeklerden her birine yüz sopa vurun. Ayeti zina eden bütün hür kimselere delalet edeceği gibi onların bir kısmına da delalet eder. Biz yüz sopanın kime vurulacağını Hz. Peygamber'in babam ve anam ona feda olsun sünnetinde yararlanarak tespit ettik. Abdülvahab bize Yunus bin Ubeyth Hasan ve Ubadet bin Eslami tuhasasıyla Hz. Peygamber'in şöyle söylediğini haber verdi. Benden öğrenin, benden öğrenin. Allah o kadınlar için bir yol gösterdi. Bekar bir erkek bekar bir kadınla zina ederse yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası gerekir. Evlenmiş olan bir erkek evlenmiş olan bir kadınla zina ederse yüz soka ve rejim cezası uygulanır. Şafii der ki, Hz. Peygamberin Allah o kadınlar için bir yol gösterdi sözü, zina edenlere önce bu cezanın uygulandığına delalet etmektedir. Çünkü Allah, Onları ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar hapsetin buyurmuştur. Sonra Hz. Peygamber maizin redim edilmesini emretti. Ona sopa vurdurmadı. El Eslemi'nin karısının redim edilmesini emretti. Ona da sopa vurdurmadı. Dolayısıyla Hz. Peygamberin sünneti evlenmiş oldukları halde zina eden erkek ve kadına sopa vurma cezasının nefledildiğini göstermektedir. Evet. Buradan çok şey çıkar. Zina konusunda hür kimseler arasındaki fark sadece evlenerek muhsan olup olmamadan ibarettir. Hazreti Peygamber alınan bir kere kere yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası uygulanır. Hadisi göstermektedir ki ilkin neşhedilen zina edenlerle ilgili olan hapis cezasıdır. Ve hapis cezası kaldırıldıktan sonra onlara had cezası uygulanmıştır. Hazreti Peygamber'in Zina edenlere uyguladığı had cezası da işte bundan sonraya aittir. Çünkü zina edenlere uygulanan ilk had cezası budur. Malik bin Enes bize İbn Şiha ve Ubeydullah bin Abdullah vasıtasıyla Ebu Hureyre ve Zeyd bin Halid'in şöyle haber verdiklerini söyledi. İki kişi muhakeme edilmek üzere Hz. Peygamber'e başvurdu. Onlardan birisi ey Allah'ın elçisi dedi. Sen aramızda Allah'ın kitabına göre hükmet. Daha bilgili olan diğeri de ''Evet ey Allah'ın elçisi dedi. ''Sen aramızda Allah'ın kitabına göre hükmes ve bana izin ver konuşayım.'' hadis Peygamber de ''Konuş'' dedi. Adam şöyle söyledi. ''Benim oğlum bunun yanında işçiydi. Karısıyla zina etmiş. Oğluma redim cezası gerektiği söylendi. Ben de ona karşılık yüz koyun ve kendi cariyemi fidye olarak verdim.'' Sonra bilenlere sordum onlar da ''Ses mi gitti?'' He, Emine Hoca düştün bende sorun yokmuş oğluma yüz sopa ve bir yıl sürgün bunun karşısına da rejim cezası gerektiğini bildirdiler bunun üzerine Hazreti Peygamber nefsin yece kudresinde olan yece kudresinde olan Allah'a and ki aranızda Allah'ın kitabına göre etmedi dediğim. koyunlarınla cariyen sana yade edilecek dedi ve oğluna yüz sopa vurulmasına ve onun bir yıl sürgün edilmesine karar verdi Üneyt el Esremiye de ötekisinin karısına gidip sormasını kadın suçunu itiraf ederse rejim etmesini emretti kadın suçunu itiraf etmiş ve Üneyt de ona rejim cezasını uygulamıştır Malik bin Enes bize Nafi ve İbni Ömer vasıtasıyla Hazreti Peygamberin zina eden iki Yahudiye rejim ettiğini haber verdi Şafii der ki Buna göre zina eden bekarlara yüz sopa ve bir yıl sürgün evlenmiş oldukları halde zina edenlere de redim cezası gerektiği ortaya çıkmıştır. Evlenmiş olanlardan zina eden kimseler hakkında sopa cezası nesedilmiş olduğundan onlara sadece redim cezası gerekir. Sopa cezası uygulanması istenilenler onlar değil de bekarlar ise mesele yoktur. Çünkü sopa cezası bekarlar için söz konusudur. ve Bunların durumları evlenmiş olanlardan da farklıdır. Zina edenler hakkında sopa cezasını emreden ayetten sonra evlenmiş oldukları halde zina edenler hakkındaki rezim cezası Hz. Peygamberin Allah'tan aldığı bir emir ile sabit olmuştur. Bu ise bize göre Kur'an'ın manalarına daha uygun ve Kur'an açısından daha elverişlidir. Malik bin Enes bize i̇bn Şihab ve Enes bin Malik vasıtasıyla şöyle haber verdi. Hz. Peygamber bir ata bindi ve ondan düştü. Bu yüzden sağ tarafı yaralandı. Namazlardan birini oturarak kıldı. Arkasından biz de oturarak kıldık. Namazdan sonra şöyle dedi. İmam kendisine uyulmak için görevlendirilmiştir. O namazı ayakta kılarsa siz de ayakta kılın. O rukiye varınca siz de varın. O başımı kaldırınca siz de kaldırın. O semiallahu limen bitiriyorum hocam bunu veriyorum. Deyin o namazı oturarak kılarsa siz de hepiniz oturarak kılın. Evet selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi konuda bir miktar değişiklik olduğu için aslında buraya kadar verdiği örnekler nasip mensu örnekleri geçmiş derslerde de bu örnekler üzerinde durdu. Biz de bunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştuk zaten. kanaatimizde söylemiştik. Korku namazıyla ilgili durumu açıkladığımız için 676'da tekrar üzerinde durmuyoruz. Burada bir nasih mensuh ilişkisi olmadığını söylemiştik daha önce değil mi? Aynı şekilde cariyelere veya daha doğrusu hürlere e, uygulanacak zina suçu ile ilgili Nisa 15-16 ile Nur suresi ikinci ayet arasında da bir nasih-mensuh ilişkisi olmadığını söylemiştik. Tabi buradan bu peygambere izafeten benden alın, benden alın benden öğrenin Allah o kadınlar için bir yol gösterdi nin de e, bu e, konuyla ilgili olmadığını ve sıhhat derecesinin çok da güvenilir olmadığını o derste de söylemiştik. Çünkü burada Nisa t e, kadınlarınızdan fuhuş yapanlarla kasıt e, e, lezbiyenlik veya sevicilik dedikleri kadın kadınla e, cinsellik yaşaması ve erkeklerinizden fuhuş yapanlardan kasıt da lütilik dedikleri erkek erkekle cinsellik yaşamasıydı. Birincisinde hapis ve ikincisinde eza cezası devam etmektedir. Hükmü kalkmış değildir. Nur suresi ikinci ayet geldiği zaman ötekilerin hükmünü kaldırmış değildir. Üstelik evlilere ve rejim cezası uygulanmasına dair husustaki gösterdiği deliller İmam Şafi'nin maizin recm edilmesini veslemi kadının rejim edilmesi, e, e, Hz. Peygamber'in sünnetiyle e, zina eden erkek ve kadına sopa, sopa vurulma cezasının neshedildiğini göstermektedir diyor 688. maddede. Şimdi Şafide ilke neydi? Söyleyin. Bir şey kendi cinsiyle ancak neshedilebilir. Dolayısıyla kitaptaki bir hükmü sünnet nes hedemez idi. Değil mi? Evet. Ayetteki hüküm ne? Zina eden ve zaniyeti ve zani fejlüdüğü humamiyete zina eden erkek ve zina eden kadına yüzcelde vurun. Ayetini 688. paragrafın sonunu tekrar okuyorum Dolayısıyla Hz. Peygamber'in sünneti evlenmiş oldukları halde zina eden erkek ve kadına sopa vurma cezasının nes edildiğini göstermektedir. Sünnet ne yapmış? Kur'an'da yer alan bir hükmü nes etmiştir. Elbette tahsisi kastediyor ama burada e, e, e, tahsis e, e, e, yani buradaki ayetteki am hüküm zina eden kadın ya da erkek evli ya da bekar, e, hür ya da cariye olmasına e, maksızın zina eden herkese şamil idi. Ama cariyeleri e, zina eden e, cariyelere hür kadınların yarısının cezasını uygulayın cezasının yarısını uygulayın dediği zaman zaten bu ayetten düştü. E, cariyeler e, şeyin dışında kaldı. E, yüzcelde vurulanların dışında kaldı. İmam Şafii de hadisle de burada e, bu e, ayette yer alan e, evlilerin, evli erkek ve kadının da bu ayetin kapsamı dışında kaldığını ve ayetlerin sadece bekarlara has olduğunu söylüyor. Elbette ki tahsis söz konusu ama tahsisin bir boyutu da nedir? Bu ayetin içerisinde yer alan evlileri neshetmesidir, etmesidir. Ayetin hükmünden düşürmesidir yani. Ayetteki hükmü evlilere uygulayamayacağımız için bu hüküm onlar adına nesh edilmiş demektir zina konusunda hür kimseler arasındaki fark sadece muhsan olmaktan ibarettir dedi. Tabi burada 692-693 verdiği örnekler biz bunlar üzerinde daha önceki derslerde durmuştuk. 694. 695. maddelerdeki söylediklerine dikkat edin. Ee, evlenmiş olanlardan zina eden kimseler hakkında sopa cezası neshedilmiş olduğundan Onlara sadece rejim cezası gerekir. Sopa cezası uygulanması istenilenler onlar değil de bekarlar ise mesele yoktur. Çünkü sopa cezası bekarlar için söz konusu değil ve bunların durumları evlenmiş olanlardan farklıdır diyor. Ve e, bahsettiği yukarıdaki peygamberin benden alan hadisi ki güvenilirliği sağlam değil. Mayizi rejim etmesi kadına Rejimi emretmesi ki bunun da daha önceden sıhhatinin sabit olmadığını tespit etmiştik buharide geçiyor olması çok şeyi değiştirmez. Bunlara dayanıyor. Zina edenler hakkında 695. maddede şöyle: Sopa cezasını emreden ayetten sonra evlenmiş oldukları halde zina edenler hakkındaki rejim cezası Hazreti Peygamber'in Allah'tan aldığı bir emil ile sabit olmuştur Bu ise bize göre Kur'an'ın manalarına daha uygun ve Kur'an açısından daha elverişlidir yani Dolayısıyla Peygamber evliler için Rejim cezası uygulayacağını söylerken bu Allah'tan aldığı bir emirle bunu hükmetmiştirrejimin e, e, Metin olarak Kur'an'da yer almaması e, sonucu değiştirmez çünkü peygamberin ortaya koyduğu uygulama da Allah'tan almış olduğu emre delalet eder dediği genel ilkeye dönüş yaptı. Ee, Tabi bu hususta e, geçmiş derslerde yeterince tartışmada bulunduğumuz için, alt, e, daha fazla üzerinde durmuyorum. 676'yı yazın dedim. Yani 676'da şöyle, korku namazı hazar vaktinde, hazarda yani ikamet halinde ise, vaktinden, seferde ise namazları cem etme vaktinden sonraya bırakılamaz. Korku namazı dediği savaş hali namazı ki bundan üzerinde daha önce durmuştuk. Bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, Müslümanların yaşadığı beldeye yapılan saldırı hali, Diğeri Müslümanların e, hucuma veya e, fetih için yola çıktıkları haldeki korkunamazları iki ikiye ayrılıyor. Kur'an'da tarif edilen Müslümanların e, fetih için veya tebliğ için e, sefere çıktıkları, savaş için sefere çıktıkları hali beyan etmektedir. Sünnette gördüğümüz uygulama da Müslümanların saldırıya uğradıkları zamanki haldir. E, i̇kisi arasında bir nasih-mensuh ilişkisi söz konusu değildir namazı cem etme delili nedir Şafii'nin? O hususta herhangi bir delil söylemedi şimdiye kadar. Ama ileride gelir mi bilmiyorum cem konusunda, namazların cemi hususunda. Ben zaten 676 yaşına işaret ederken cem meselecisine takılacağını biliyordum. Ee, İmam Şafi'ye o hususta bir şey söylemedi. Söylerse üzerinde duruyoruz. Evet devam edelim. söylemişti hocam bir şey de Cem ile ilgili ee, ama delil olarak söylememiştim sadece üzerinden geçmişti evet ses varsa devam ediyoruz ne ilgili hemen bulayım hocam size hmm. ha, Şafii der ki 676'da Korku namazı Hazarda vaktinden Seferde ise Namazları Cem etme vaktinden Sonraya bırakılmaz Bir korku veya Başka bir sebep Bulunsa bile Ancak Hadesi Peygamber Nasıl okulduysa Yani Cem etme vaktinden Sonra diyor ya Yani bu Cem etme vakti Acaba Bildiğimiz Cem'e mi işaret Bilmiyorum Cem etme vaktinden Sonraya bırakılmaz Evet Devam ediyoruz. Malik bin Enes bize Hişam bin Urve ve Hişam'ın babası vasıtasıyla Ayşe'nin şöyle söylediğini haber verdi. Hazreti Peygamber rahatsız iken odasında namazı oturarak kılıyordu. Bir topluluk da arkasında namazı ayakta kılıyordu. Onlara oturun diye işaret etti ve namazdan sonra da şöyle dedi. İmam kendisine uyulmak için görevlendirilmiştir. O rükuya varınca siz varın, o başına saldıracak ve siz de kaldırın. O namazı oturarak kılarsa siz de oturarak kılın. Şafii der ki, bu hadis Enes'in rivayet istediği hadis gibidir. Gerçi Enes tarafından rivayet hadis, buna nispetle müfesseldir. Yorum bakımından daha açıktır. Yine Malik bin Enes bize Hişam bin Uru'ya ve Hişam'ın babası vasıtasıyla şöyle haber verdi. Hz. Peygamber hasta iken odasından çıkıp, Ebu Bekir'in yanına geldi. O ayakta cemaatse namaz kılıyordu. Ebu Bekir geri çekilmek istedi. Hazreti Peygamber olduğu olduğun yerde dur devam et diye ona işaret etti. Hazreti Peygamber kendisi de Ebu Bekir'in yanına oturdu. Ebu Bekir Hazreti Peygamber'in namazına uyarak cemaatse Ebu Bekir'in namazına uyarak namaz kılıyordu. Şafii de bu hadisi delil olarak alır. Şafii der ki İbrahim el-Nehai el-Esvet bin Yazid Aişe ve Ebu Bekir ile Hazreti Peygamberden mana itibariyle Urven'in rivayet hadisin benzerini şöyle zikretti. Hazreti Peygamber oturarak namaz kıldı. Ebu Bekir de Hazreti Peygamberin namazına uyarak ayakta kıldı. Cemaat ise arkasından arkasında ayakta idiler. Şafi'yi ki Hazreti Peygamberin vefatıyla sonuçlanan hastalığında namazı oturarak kıldırması cemaatin de onun arkasında ayakta Kılmasından şu sonucu Çıkarıyoruz Hz. Peygamber'in aklan düştüğünde oturarak namaz kıldırırken Cemaate de Oturarak kılmasını emretmesi Ölümüyle sonuçlanan hastalığından Önceydi Ölümüyle sonuçlanan hastalığında Namaz oturarak kıldırması Veriyorum Ertan Hocam M'ye el salladım merak etsin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 Hz. Peygamber'in attan düştüğünde oturarak namaz kıldırırken cemaat de oturarak kılmasını emretmesi ölümüyle sonuçlanan hastalığından önce idi. Ölümüyle sonuçlanan hastalığında namaz oturarak kıldırması cemaatin de onun arkasında namaz ayakta kılması imam oturarak namaz kıldırırken cemaatin de oturması hükmünü net etmiştir. Yani hadisin hadisle veya sünnetin sünnetle netçi değil mi hocam? Bu uygulamadan sünnetin getirdiği ve Müslümanların üzerinde icma ettiği şu kural ortaya çıkmıştır. Bir kimse gücü yeterse namazı ayakta, gücü yetmezse oturarak kılar, tek başına ayakta kılmaya gücü yeten kimsenin oturarak namaz kılması caiz değildir. Hz. Peygamberin hastayken namazı oturarak arkasındakilerin de ayakta kılması ile ilgili sünneti, önceki sünnetini nefrettiği gibi Sağlıklı ve hasta kimselerle ilgili sünnetine ve Müslümanların icmağına da uygundur. Yani sağlıklı ve hasta kimselerden her biri farz namazını durumuna göre kılar. Nitekim hasta olan her kimse bir kimse sağlıklı olan bir imamın arkasında oturarak namazını kılar. İmam da ayakta kılar. Bize göre aynı şekilde imam hasta ise namazı oturarak arkasındaki sağlıklı kimseler de ayakta kılarlar. Böylece herkes kendi farzını eda eder. Hasta olan imam, kendi yerine başka birisini vekil sayin ederse daha iyi olur. İnsanlardan bazısı, Hz. Peygamberden sonra kimse oturarak imamlık yapamaz diye bir yanılgıya düşmüş ve rivayeti makbul olmayan birinden, benden sonra kimse oturarak imamlık yapmasın tarzında munkatı bir hadis nakletmiştir. Böyle bir hadis hiç kimseye karşı hüccet olacak şekilde tahil değildir. Evet, bir yandıya düşmüş kimseye oturmak güzel ifade Sümnetteki nasih ve mensuh konusunda bu tür örnekler çoktur. Aynı manayı taşıyan benzeri meselelere de bunda bir delalet vardır. Yani hocam ben bundan şunu anladım, demek ki Şafii'ye göre hadisin senedi şey olacak, muttasıl olacak. tek yani Bu şahsi için önemli bir kriterdir herhalde hadisleri değerlendirirken. Muttasıl bir senetle nakledilmişse o hadis eşittir ayet diye anladım ben. Aynı şekilde Allah'ın kitabında da bunun benzerleri çoktur. Biz onların bir kısmını bu kitabımızda geriye kalanlarını Ahkam-ül Kur'an ve sünne adlı kitabımızın ilgili bölümlerinde ele aldık Şafii der ki Muarızım şöyle dedi Öyleyse bana hangisinin nasih hangisinin mensu olduğuna bir delalet bulunmayan çelişkili hadislerden bazısını ve bunlardan senin terk ettiğin değil benimsediğin rivayet hakkındaki hüccesini anlat Ona şöyle cevap verdim Bundan önce anlatmıştım Hz. Peygamber Zasul Rika Savaşı'nda korku namazı kılarken, müminlerin bir kısmı onun arkasında saf olmuş bir kısmı da namaza başlamayıp düşmana karşı durmuş Hz. Peygamber kendisiyle saf olanlara bir rekat namaz kıldırmış ve onlar namazlarını kendi başlarına tamamlamışlar sonra gidip düşmana karşı durmuşlar öteki kısım gelmiş Hz. Peygamber kalan rekatı da onlara kıldırmış ve kendisi oturarak beklemiş onlar namazlarını kendi başlarına tamamlamışlar. Sonra da Hazreti Peygamber onlarla birlikte selam vererek namazdan çıkmıştır. Şafii der ki İbni Ömer Hazreti Peygamberin bir seferinde korku namazını bu tarzda değil başka şekilde kıldığını rivayet etmiş ve şöyle demiştir. O müminlerin bir kısmına bir rekat namaz kıldırdı. Bir kısmı da onunla düşman arasında yer aldı. Sonra Hazreti Peygamberin arkasında namaz kılan müminler gidip onunla düşman arasında yer aldılar. Hz. Peygamber ile namaz kılmayan iki kısım geldi ve Hz. Peygamber namazın kalan rekatlarını onlara kıldırdı ve selam verdi. Sonra hepsi kalan rekatlarını kaza ettiler. Ebu Ayyaş Ezzuraki'nin Ezzuraki riayetine göre Hz. Peygamber Usfan savaşında ile kıble arasında Halib bin Velid olduğu halde Müslümanların hep safa geçirdi ve namaza durdu. Sonra rukuya vardı ve Müslümanlar da onunla birlikte ruku ettiler. Sonra secdeye vardı, Müslümanların bir kısmı onunla birlikte secde etti, öteki kısmı onu korumak üzere bekledi. Hz. Peygamber secdeden kalkınca onu korumak üzere bekleyenler secde ettiler. Sonra hepsi ayağa kalkarak namaza devam ettiler. Cabir de bu mehalde bir rivayette bulunmuştur. Şafii der ki bütün bunlara muhalif olarak bu gibi şeyler rivayet edilmiş ise de onlar sahih değildir. Bana biri şöyle sordu. Sen nasıl Hazreti Peygamber'in Rasul savaşındaki Savaşı'ndaki namazıyla ilgili rivayeti kabul ettin de ötekileri kabul etmedin? Şöyle cevap verdim. Ben de bu Ayyaş ve Cabir'in korku ilgili hadisini kabul ediyorum. Bir şartla ki Hazreti Peygamber'in o namazı kıldığı durum aynı olsun. Şöyle izah ettim. Hazreti Peygamber 1400 kişiyle orada bulunuyordu. Halid bin Velid'in de 200 kişisi vardı ve geniş bir çölde Hazreti Peygamber'den uzaktaydı. O bir tehdit teşkil etmiyordu. Çünkü askeri askeri sayıca azdı ve Hazreti Peygamber'in askeri de ondan çoktu. Dolayısıyla Halid'in Hazreti Peygamber'e saldırma ihtimali azdı. Hazreti Peygamber'in en tarafından saldıracak olursa onu görecekti. Hazreti Peygamber Seziye gittiğinde de onu korumak üzere bekleyenler vardı. Üstelik Halid bin Velid onun gözünün önündeydi. Yani burada illet farklı diyor değil mi hocam? Ee, i̇kisinin illeti aynı olmadığı için Evet akıl yürütüyor. Farklı uygulamalara gidilmiş. Durum böyle olursa Yani düşman askere az ve uzakta olup görülmesini engelleyen bir şey bulunmazsa Söylediğim gibi Ben de korku böyle kılınmasını emrederdim. Şafii der ki, bana soru yönelsen o kimse söyle dedi. Zatürrika'da kılınan korku ile ilgili rivayetin buna muhalif olmadığını çünkü her iki durumun tatlı olduğunu anladım. Peki sen İbni Ömer'in rivayet ettiği hadise nasıl muhalefetse bulunuyorsun? Ona şöyle cevap verdim. O, hadise Hazreti Peygamber'den Havvat bin Cübey rivayet etti. Tehl bin Ebi Hasme ve manaca ona yakın bir şey söyledi. Ali bin Ebi Salib'in El Harir. Al-Kharira'ya gecesinde korsan namazını Hawas bin Cübeyr'in Hz. Peygamber'den rivayet ettiği şekilde kıldığı bilinmektedir. Hawas ise yaş ve Hz. Peygamberle sohbet bakımından kıdemlidir. Muarizm onun sohbet bakımından kıdemli oluşundan fazla bir delilin var mı? dedi. Evet dedim, delilim söylediğim gibi onun Allah'ın kitabının manasına benzerlik arz etmesidir. O Allah'ın kitabına nerede muvaffakat ediyor dedi Şöyle cevap verdim Allah şöyle buyurmaktadır Sen işlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman müminlerden bir kısmı seninle namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar secde ettikten sonra onlar alkanıza geçsinler namaz kılmayan etki kısım gelsin seninle birlikte namazlarını kılsınlar onlar da tedbirlerini ve silahlarını alsınlar o kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan kafil olsanız da birden üstünüze baskın yapsalar Eğer siz bir yağmur sıkıntısıyla karşılaşırsanız veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur Yine de tedbirinizi alın Bence burada iyi bir e, uygulama yapmış Çünkü Kur'an'a arz etmiş en uygun olanlarmış Daha sonra Allah huzura kavuşunca artık namazı dosdoğru kılın çünkü namaz müminlere, vakitlere göre fark kılınmıştır, buyurmuştur. Allah korku halinde kılınan namaz ve güven içinde kılınan namazı, Müslümanlar ansızın düşmanlarının baskında uğramasınlar diye tedbir olarak birbirinden ayırmıştır. Buna göre biz de Havvat bin Cübeyr'in rivayet ettiği hadisle buna muhalif olan hadisi araştırdık ve gördük ki, Havvat bin Cübeyr'in rivayet ettiği hadise göre amel etmek, İhtiyat bakımından daha iyi ve namazda iki kısmın birbirine denk görev yapması için daha uygundur. Şöyle ki, imamla birlikte namaz kılan kısım önce namaz kılmayan kısım tarafından korunmuş olur. Namaz kılmak için korucu durumunda olan kısım kıyam, kuud, sağa sola dönme, saldırıya karşılık verme, düşman tarafından sıkıştırılmaktan korkarsa konuşma, fırsat bulursa savaşma imkanlarına sahiptir. Bu gibi işleri yapmasına namaz engel teşkil etmemektedir. Düşmanın saldırısından korkarsa korucu kısmının uyarısından yararlanarak namazı çabucak bitirir. Her iki kısımda da eşit hak verilmiştir. Havvat'ın rivayet ettiği hadiste her iki kısımda eşittir. Her kısım ötekini korumaktadır. Korucu durumunda olan kısım namazın dışındadır. Birinci kısım kendisini koruyan kısımda ne alıyorsa kendisi de ona aynısını vermektedir. Yani onu korurken kendisi de namazla meşgul değildir. Bu da iki kısım arasında adilce bir görev taksimidir. Havad bin Cübeyr'in rivayet ettiği hadise muhalif olan hadis ise tedbire aykırıdır. Çünkü bir rekatta birinci kısım koruyacak. Sonra korunmakta olan bu kısım namazı bitirmeden yerinden ayrılacak. Öteki kısmı koruyacak. Sonra da ikinci kısım namazda olan birinci kısım tarafından korunarak namaz kılacak. Sonra da her iki kısım kalan veketleri kaza edecek ve bu sırada onları koruyan kimse olmayacak. Çünkü bu durumda yalnız başına imam namazdan çıkacak. Bunun da bir faydası olmayacak. Bu ise tasdik bakımından tedbirli ve güçlü olmaya tersidir. Allah bize korku halindeki namazla diğer namazları Müslümanlar ansızın düşmanlarının baskınına uğramasın diye tedbir olarak birbirinden ayırdığını haber vermiştir. Havvatın rivayetine göre değil de öteki hadisle amel edilirse birinci kısım diğer kısım kadar görev ve sorumluluk almamış olur. Süper evet hocam. Gördüm ki Allah da iman ve iki kısımın namazını birlikte zikretmiş. Ve imam için ne de iki kısımdan biri için namazın kazasından söz etmemiştir. Bu da göstermektedir ki iman ve arkasındakilerin durumu aynıdır hepsi namazdan aynı şekilde çıkmaktadırlar ve onlar için namazın kazasız söz konusu değildir. Havvat'ın rivayet ettiği hadis ile ona muhalif olan hadisin izahı işte böyledir. Şafii der ki, bunun üzerine o şöyle sordu. Amel etmediğin hadisin söylediğinden başka bir izah tarzı var mıdır? Ben de evet dedim. Korku namazının kılınışı, korku bulunmayan durumlardaki namazdan farklı olunca, Müslümanların onu kolaylarına geldiği şekilde kendi durumlarına göre kılmaları da caiz olabilir. Yeter ki namazın vekatlarını tamamlamış olsunlar. Dolayısıyla onların namazları farklılık gösterebilir. Hepsi de onlar için yeterli olur demiş İmam Şafii ve ihtilaflı hadislerin diye çeşitleri konusuna... Evet, Selamlar. şimdi bu nasih mensuhun diğer kısmı dediği e, hususta biz 703 sonuna kadar olan kısımla ilgili şimdi özellikle peygamber efendimizin attan düştüğü zaman oturarak namaz kıldırmasını ve de arkasında oturmasını söylüyor bu erken dönem ee, ölümüyle sonuçlandığı hastalığında ise kendisi oturarak namazı kıldırmasına rağmen cemaatin ayakta kılmasını istiyor. Hatta kendisi de bir geç geldiği namaza vakitte e, Hz. Ebu arkasında oturarak namaz kılıyor. İmam Şafii bu iki hadiseyi alıyor. Biri diğerini nesetmiştir diyor. Yani attan düştüğü durum farklı bir durumdu. Orada oturarak kıldı ve herkesin de oturarak imamı oturuyorsa oturmasını istedi. Hastalandığı dönemde ise oturmalarını değil ayakta kılmalarını istedi. Dolayısıyla ikinci durum, birinci durumu neshetti diyor iki hadis arasında bir ayrım yapıyor. Yalnız burada benim aklıma şu geldi, evet burada bir nesih ilişkisi var gibi gözüküyor ama nesih ilişkisinde de bir gerekçe olmalı. Yani peygamber birinci durumda oturarak kıldı. Oturarak kılmayı tavsiye etti. İmam oturuyorsa siz de oturun dedi. Ama ikinci durumda kendisi oturarak namaz kıldırdığı halde ayakta kıl, kılmalarını istedi. Hatta kendi namaz imamlığını bıraktı. Ee, Hz. Ezekir'in arkasında kendisi oturarak namaz kıldı. İki, e, burada bir nasi mensu ilişkisinden ziyade şartlara göre ortaya konulan bir uygulama var gibi geliyor. Benim kafama takılan şu. Peygamber Efendimiz'in sağlığında kendisi de Medine'deyken kendisinden başka namaz kıldıran var mıydı? konuda hiçbir bilgi kendisine bir bilgi ulaşan var mı? Yani Peygamber Efendimiz Medine'deyken ölüm hastalığına öldüğü hastalığa yakalanmadan önce namaz kıldıran insanlar var mıydı topluma? Mescidi Nebevi'de bu konuda bilgisi olan var mı? Ben hatırlamıyorum. Attan düştüğü durum da da Peygamber Efendimiz namaz kıldırmasa namaz kıldıracak kimse yok. Yani tek imam. Şimdi namazın şöyle bir özelliği var. Bugün o özelliği kalmamış. Özellikle cumalarda da iyice gitmişti. İslam toplumunun birliğini gösteriyor namaz. Namazda cemaate devam etmenin, cuma gibi bir namazın önemli olduğunu vurgulamanın temel mantığı budur. İmamın da o toplumun lideri olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz bunun için namazlara çok dikkat etti sağlığında. Yani hem namazı kıldırmaya hem milletin cemaate devam etmesi üzerinde çok ısrarla durdu. Dolayısıyla kendi sağlığından başkasının imamete geçip onun yanında namaz kıldırma şansı ve ihtimali yok idi. Ama bir yerlere birilerini gönderdiği zaman Onlara namaz kıldırmakla da sorumlu tutuyordu. Yani bir yere bir vali, kadı atadığı zaman o aynı zamanda gittiği beldenin de namaz kıldırmakla görevli kişisiydi. Peygamberi temsil ediyordu. Daha doğrusu devleti temsil ediyordu. Namaz devletin e, ayakta kalmasının veya, veya e, işlevini yerine getirebilmesinin önemli unsurlarından biriydi. Ee, o içinde yaşadığı toplumun önderi olarak da Hazreti Peygamberden başka namaz kıldıracak kimse yoktu o bulunduğu zaman. Dolayısıyla attan düştüğü durumda oturarak namazı kıldırmak zorundaydı ve cemaati de kendi durumundan dolayı imam oturuyorsa siz de oturun dedi. Ama ölüm hastalığına geldiği zaman Peygamber Efendimiz artık bir dönüşümün gerçekleşeceğini biliyordu ve kendisinden sonraki Hazreti Ebubekir'in halife seçildiği Sakife'de öne geçen hususlardan biri budur. Hazreti Ebubekir'i halife seçmelerinde Peygamberimizin dinimiz hususunda önümüze geçirdiğini, yani bize imam kıldığını, biz niçin dünya namus hususunda önümüze geçirmeyelim diyorlar. Ve Peygamber Efendimizin Hazreti Ebubekir'e namaz kıldırmasını ki bunu da söylüyor. Yani hem kendi namaz kıldırırken arkasında namaz kılıyor hem de diyor ki Ebu Bekir'e söyleyin, kalksın namazı kıldırsın. Yani bu ve özellikle imamete geçmesini e, uyguluyor. İmamet devleti temsil eden önemli bir makam olduğunu Peygamber Efendimiz bu göstermiş oluyor. İşte bu noktada kendisinin oturarak kıldırdığı zaman cemaatten ayağa kalkmasını istemeleri, kendisi imama uyarken oturarak kılması durumlarının farklı olduğunu burada bir nasip mensul ilişkisi olabileceği gibi farklı durumlarda farklı uygulamalar şeklinde konulabileceği de düşünülebilir. Yani devlet başkanı sıfatını taşıyan bir kimse kendisinden başka namaz kıldıracak kimse bulunmadığı ortamda oturarak da olsa namazını kıldırmak zorundadır. Ama bu görevi taşımayan veya artık devreden devretmek üzere olan bir kimse ise uygun gördüğü kimselere bunu terdi edebilir veya cemaatinden buna uygun daha önceki uygulamasına uygun olmayan veya yeni bir uygulama önerebilir. Bir kafama takılan bu idi. Yani Hz. Peygamber alttan düştüğü zaman ki olarak kılması durumunda namaz kıldıran olmadığını düşünüyorum toplumda. Bir diğeri de şu, İmam Şafii'nin işte e, Hz. Peygamber'in bu her iki uygulamalarını ve durumlarından hadislerde sabit olmakla beraber 705. maddede şöyle bir şey öneriyor. E, hasta olan imam kendi yerine başka birisini vekil tayin ederse daha iyi olur. E, şimdi e, yani Hasta olan imam namaz kıldırması daha iyi olur demektir. Yani bu İmam şafii'nin yaklaşım farklı bir yaklaşımı. Duruma göre tedbir alınabileceğini gösteren bir yaklaşımı. Ruh, evet, evet bu bana yani İmam şafii'nin normalde hadis kriterlerine göre meseleye baktığı zaman imamın oturarak da olsa imam namaz kıldırma göreviyle sorumlu kimsenin oturarak da olsa namazı kıldırması gerekir demesini bekliyordum ben. Ama öyle demedi. Dedi ki hasta olan bir kimse kendi yana başka birini vekil tayin etse daha iyi olur. Dedi bu farklı, ilginç bir yaklaşım. Biraz daha sonra da benden sonra kimse oturarak imamlık yapmasın. Hadisinin böyle bir hadis rivayet edildiğini ve hadis olmadığını bu hadiste de amel edilemeyeceğini dolayısıyla oturarak da olsa imamlık yapılabileceğini söylediğini görüyoruz. Demek ki İmam Şafi bu hususta şimdiye kadar ki ilkelerinden farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Aynı şeyi korku namazıyla ilgili iki farklı rivayetten birini tercih eden de ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu da ilginç. Birincisi siz de tespit ettiniz. Kur'an'da anlatılana e, onu incelemedim bilemiyorum. Ama Kur'an'da anlatılana uygun olan rivayeti tercih ettim diyor. Bu bir nevi Kur'an'ına sünnetin arz edilmesidir. Evet. E, ikinci olarak da akli kriterlerle e, öbür hadisin için almadığını izah ediyor tedbire aykırıdır diyor. Peygamber Efendimizin kabul ettiği uygulamasındaki ordu sayısından ve düşmanın sayısından bahsederek o hadisi tercih etmesinin sebeplerini, akli gerekçelerini söylüyor. Dolayısıyla bir hadisi tercih etmemesinin akli gerekçelerini de söylemiş oluyor. Şimdiye kadar ki anlattıklarında bu tür yaklaşımlar görmemiştik İmam Şafii'den. Bu biraz farklı oldu. Evet yeni konuya geçmeden önce bir 10 dakika teneffüs yapsak iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizce de uygun mu? Hocam caizdir. 23.57. 10 dakika sonra inşallah tekrar başlayalım.